Saf suresinde okunan ayet, ey iman edenler size acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Dünyada ticaretler var, hangi ticaret karlıdır diye bakıyoruz. Hangi memuriyet daha iyidir diye bakıyoruz, hangisi daha menfaatlidir diye. Cenab-ı Hak gerçek ticareti bildiriyor, Allah'a ve Resulüne inanır, mallarını da Allah yolunda cihat ederseniz. Demek ki malları ve canları Cenab-ı Hak bir sermaye veriyor, bir imtihan sermayesi. Bu imtihan sermayesinin ne şey kullanabileceği bilebilmek. Yine Bel-Fecri suresinde biz mal veririz diyor, zenginlik veririz, bolluk veririz diyor, o da sevinir diyor. Rabbim beni önemsedi der diyor. Öbürünü de azaltırız diyor. O da diyor Rabbim beni önemsemedi der diyor. Halbuki malın verilmesi bir imtihan, alınması bir imtihan. Verdiği zaman O'nun şükrü nasıl ifade edilecek, kendin ne kadar bir riyazat halinde yaşayacaksın? Ad-i Kehime'de yine Muhammed kim Allah'ın dinine yardım ederse, Allah da O'na yardım eder ve ayağını kaydırmaz buyuruyor. Bu ayak kayması çok mühim. Yine Ali İmran suresinde Cenabı ı iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'ın azamet-i ilahisine göre yarışa takva sahibi olun, ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Bütün hayat Müslümanlar olarak can verme yoğunlaşması lazım. Endişe bu olması lazım. Öbür tarafta ben 30 sene fazla yaşadım, 30 sene eksik yaşadım, bir endişe olmayacak. Allah'ın verdiği bu nimetler ben nasıl yaşadım, nasıl infak ettim. Cenab-ı Hak maalâ takat el bih buyuruyor. takat fazlasını istemiyor, fakat takatı istiyor. Onun herkesin hesabı ayrı, peygamberlerin dahi hesabı ayrı. Bir rivayete göre Süleyman Aleyhisselam diğer peygamberlerden sonra girecek cennete. Onun hesabı daha fazla olacak. Onun için muhasebe halinde bulunabilmek. Allah'ın verdiği nimetleri tâdat edebilmek. Allah'ın nimetlerini az verdiği kimseyi taadat edebilmek ve biz onlara karşı vazifemiz nedir? Bir mümin, bir mümini kendisini zimmetli bilecek. Yine ondan sonra okunan ayet, Müdafık'ın suresinde, ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan, zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar ziyandadırlar böyle Demek ki malların kazanç durumuna dikkat etmemek, çocuklara istikbali kim verir onu düşünmemek, Yanlış yerlerde şurada istikbal arayabilmek. Bunun da akıbeti hazin oluyor demek ki. Zira İsra suresinde bu iblisle olan bir durum var. İsra suresinin 64. ayetinde Cenab-ı Hak iblise onlardan gücünün yettiği kimse davetine şaşırt buyuruyor. Burada şeytanın daveti başlıyor. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerini vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Demek ki bugün malları ortak mı değil mi? Evlatları ortak mı değil mi? Bu televizyondaki menfi propagandalar, kötü propagandalar. İnternette menfi tarafından en çirkin yerleri girilir. Hollywood'un bir sokağına Hong Kong'un acayip bir fuş şeyine her yerle giriliyor. İşte ne de bu şeytan ortak oluyor. Yani ne kadar bunların bugün müsbeti kullanılıyor? Ne kadar menfisi kullanılıyor? Ufak yaşta narkotikler başladı. İffet hissiyatı azaldı. De i̇şte tam öyle bir zamandayız ki iblisin ortak olduğu bir zamandayız. Mallarda da öyle. O çok mühim. Ammeye zarar verecek, ammeyi israfa sürüklüyecek, malları yapmak, imal etmek o da çok mahsurlu. Ne yapıyor? İslam ekonomisini körüklüyor. Velhasıl öyle bir durum ki bugün helal kazancı çok dikkat etmek lazım. Daima kendimizde, çocuk çocuğumuzda kendimizde birtakım yanlışlıklar varsa ilk defa kazancımızdan başlamak lazım. Kazancımız nasıl? Evlatlarımız bize karşı çıkıyorsa, yolu biraz değişikse, biz ne kadar on, evlatlarımıza emek verdik, ona dikkat etmemiz lazım. Yine Cenab-ı Ayet-i e, iman edenler, Tahrim Suresi'nde kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Demek ki cehennem, o taşlardan ve insanlardan meydana gelecek yakıt. İnsanlar bir yakıt haline gelecek. Cenab-ı Hak ne kadar kullarını seviyor ki, hem kendinizi koruyun, hem de ailenizi koruyun buyuruluyor. Cenab-ı Hak bizden ne şekilde bir toplum istiyor? Ve وَجَالنَا Muttakini imama bir takva toplumu istiyor, Allah'a yakın bir toplumu istiyor, huzur için, hayat bulmamız için. Kendimizin de bu takva toplumunda önder olmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Rehber olmamızı istiyor. Kendimizi irşad etmemiz, Çoluk çocuğumuza rehber ol, Aileye rehber olmamız, Toplumumuza rehber olmamız, Velhasıl halimizle, kalimizle, Dine, imana, vatana, millete faydalı bir evlat olabilmemiz. Biz 6-7 ayet ey iman edenlerden okumaya çalıştık. Tabi yüz küsur ayet var. Bir muhasebe halinde olabilmemiz her gün. Hasi bu kablentu hasibu. İlahi mahkemede hesaba çekilmeden ve nefislerinizi hesaba çekiniz buyuruluyor. Nasıl hesaba çekilir? İkra kitabek bugün kitabını oku nefsin sana kâfi derince. Yön bizim tahtu sahbarah abiyyan Rabbekev halaha. Yer yüzünde işlenenler haber verecek. Yine fısılası gözler, ağızlar, deriler konuşacak. Bütün vücut bir dil haline gelecek şahide ihtiyaç yok. Sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerini hesaba çekiniz. Nasıl hesaba çekilir? Yaptıklarımızdan bir pişmanlık, kalben bir nefret duyarak istifar. Ve Cenab-ı Hak bil eshar seherlerde istifar ederler buyururlar. Sacciden kaimen buyurdu. Secde ve kıyam halinde olurlar seherlerde. Succeden ve kıyama yine bir kıyam secde ve kıyam halinde olurlar. Demek ki seher vakitlerine ihya etmeye gayet etmek lazım. Ser vakitleri eğer ihmal gündüzle gündüz de hantallaşır. Ruhaniyetten uzak bir gün yaşanır. Birinci şart, kitabı ve sünnetin hayatımızın her safhasına intikal etmesi, bir yerde unutmamak. İkincisi, bu zemin üzerine feyizimizi ruhaniyete arttırmak için, amellerimizi kolaylaştırmak için seherlerin ihyası, iç alemimizin dolması, enerjiyle dolması, ruhaniyetle dolması. Teheccüd namazıyla, kelime-i tevhidle, salivat-ı şerifeyle, Cenab-ı Hak anmakla, istiğfarla, tefekkürmetle ve bu enerjiyle gündüze girebilmek. Cenab-ı Hak vel fecr buyuruyor, fecre yemin olsun buyuruyor. Yani bir gün başlıyor, Cenab-ı Hak hayat defterinden bir sayfa açıyor. Yani bugün nasıl dolacak? Yani bir güne muhasebeyle başlamıyor, Bugünü ben ne şekilde dolduracağım? seherde bu şeyle bir güne girebilmek sallallahu aleyhi ve efendimiz her gece Rabbimizin gecesinin son üçte birine girince dünya semasına nuzul eder iner buyruluyor artık Rabbimiz iner yani tecelli eder kim bana dua ediyor onu icabet edeyim kim benden bir şey istiyor onu vereyim kim benden af istiyor, onu affedeyim buyurur bu Hadis-i Şerif'e. Yani bu ne kadar bir sıdk ile yapılırsa, ihlasla bu seher vakiti ihya edilirse, bu Hadis-i Şerif'in tecellisine, kul niyetin nispetinde, samimiyeti nispetinde mahzor olur. Ve bu seher vaktinin feyidini bütün güne taşıyabilmek. Dilimiz ne kadar bir rahmet dili oldu, ne kadar Rabbimizi bugün hatırlayabildik, Bugün müezzinin hayâle-sala, l demesine ne kadar icabet edebildik? Namazlarımızı ne kadar kıyam, rükû, sucud, bir kalp ve beden ahengi içinde kalabildik? Muhtaçlara ne kadar ulaşabildik? Hz. Ali radıyallahu buyuruyor ki, iki nimet var ki, beni hangisinin daha çok sevindireceğini ben bilemem diyor. İki nimet var ki, hangisinin beni daha çok sevindiğini ben bilemem buyuruyor. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşılamak için beni ümit ederek bana gelmesi. Beni tercih etmesi. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın izniyle benim o kişinin ihtiyacını görme. Benim bu iki şeyi en çok sevindiren bu iki şeydir buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh.